Burcu Biçer'le Spor Gündemi Günaydın Burcu merhabalar. Merhabalar. Günaydın. Günaydın. Spor Nasıl gündeminde Ey evet. valla. Seni de soralım iyi olduğunu umuyoruz. Peki bu spor gündeminde özellikle Türkiye'den önemli bir transfer haberiyle başlayalım. Bir de daha sonra birazcık vakit bulur bulurak da şeyden de iklim vaziyetinde, iklim krizinin korkunç bir boyut almasının üzerine de iklim aktivistlerinin Wimbledon gibi büyük bir açık deniz olayını. Kendinden de birazcık evet. bahsetmekte yarar olabilir. Evet. Bu Ama hafta artık, çok fazla şey oldu. Evet. Konuğumuz da var galiba değil mi? Bir evet. onu takdim edelim. Bu hafta Arda Güler transferini konuşacağız. E, konuğumuzda e, spor yorumcusu ve muhabbiri Rezan Yetiş. Hoş geldin Rezan. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar Rezan. hoş geldin. Hoş bulduk. E, teşekkür ederim. Arda Güler transferi tabii Türkiye yani Dünya Spor Medyası'nda e, oldukça konuşuluyor. Uzun süredir e, gündemde ve dün e, açıklandı Arda Güler. Güler Real Madrid ile e, Real Madrid'e transfer oldu e, ve Real Madrid ile 6 yıllık bir sözleşme imzaladı. E, Fenerbahçe'nin oyuncusuydu Arda ve henüz 18 yaşında. Yani bütün detaylarıyla konuşulması gereken önemli bir transfer. O yüzden e, Rezan'ı da zaten bu konularda takip ediyorum sosyal medyadan kendisiyle konuşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Tekrar hoş geldi Mevza. Evet. Hoş Bir şey soralım mı? Yani Türkiye'de futbol tarihinin en büyük transferi olduğu söyleniyor. Mesela Deniz Derin Su öyle yazmış. Artı gerçekte. Hı -hı. Buna da katılıyoruz herhalde. Yani Hı -hı. çok Hı -hı. büyük bir transfer. En, en büyük, çok genç yaşta bir futbolcunun hem de Fenerbahçe'ye girdiği sırada da uzun süre orada kalacağım dedikten bir buçuk sene bile geçmeden sonra... ...büyük bir para alarak da Real Madrid gibi dünyanın en büyük kulüplerinden birine transfer olması olayı var. Evet. Biraz bunu konuşalım değil mi? Evet, tabii çok çok önemli bir transfer. Arda 2019 yılında Gençler Birliği'nin altyapısından Fenerbahçe'ye transferi oldu... Ee, ve iki buçuk yıllık bir profesyonel sözleşme imzaladılar. Ee, bu sezonda 2022 23 sezonunda da Türkiye'de e, Fenerbahçe formasıyla e, 20'lik 5 Ziraat Türkiye Kupası maçında oynadı. Ve e, kupada da e, şampiyonluk sevinci yaşadı takımla beraber. Rezan sen ne diyorsun bu transfer için? Yani bir e, şeyle gelir ama ilk önce e, transferi konuşalım. Ee, Baya bir gündem oldu çünkü şu an herkes Arda Güler'i konuşuyor. Valla yani çok normal herkesin konuşuyor olması. Çünkü uzun zamandır eşine benzerine rastlanmayan bir transfer oldu Türk futbolu açısından. Ee, biz de şimdi medya çalışanı olarak neredeyse gecemiz gündüzümüz Arda Güler oldu. Hem Türk spor basınında hem dünyada Avrupa'nın önünde gelen gazetelerinde. Ya, alışkın değiliz açıkçası arka arkaya bu kadar e, bir Türk futbolcunun Dev gazetelere manşet olmasına özellikle İspanya'da, Marca'da, El Mundo Deportivo'da sürekli Arda'nın manşet olduğunu gördük. Özellikle El Mundo Deportivo tabii daha Barcelona'ya yakın e, bir medya kaynağı olduğu için Barcelona ile gündeme geldiğinde orada daha fazla gördük. Ama ne Hı -hı. zaman işin içine biraz daha real maddet girdi, As gazetesinin daha fazla plana çıktığını gördük. Sadece İspanya'da değil İtalya'da da aynı şekilde Tutsport'ta. Sport'ta, gazetecilik Sport'ta var yani. <gülüyor> tabii, tabii ki de canım orada İspanya'da <gülüyor> çok keskin çizgilerle var İtalya'da da aynı şekilde ee, özellikle mesela İtalya'da tutta deyince Juventus zaten çok ön plana çıkar ama yani e, hepsi e, ağız birliği yaparcasını Arda Güler'in manşetlerine taşıdı İtalya'da Milan'ın e, çok ilgisi oldu Almanya'dan da Borussia Dortmund'un çok fazla ismini duyduk öncesinde Ajax Benfica gibi takımları da duymuştuk ama biz genelde mesela Türkiye'den böyle Avrupa <gülüyor> E, basınını ilgilendiren Avrupa takımından ilgilendiren gençler çıktığında daha böyle bir tık daha alt kalibreli takımlar ilgilendiğinde mesela biz buna alışkınız nedir bu alt kalibre dediğim yanlış anlaşılmasın şimdi Real Madrid, Barcelona'ya kıyasla söylüyorum hı hı. bunu hani gençleri parlatabilecek e, bu oyuncuları bir iki sezon sonra çok daha yüksek bonservislerle satabilecek takımlar Benfica Porto Ajax gibi takımlarla anıldığında bize daha normal gelmeye başlamıştı ama Real Madrid ve Barcelona gibi takımların bu kadar yoğun bir e, çaba sarf edip adeta transfer yarışı verdiği bir genç olunca açıkçası hepimiz de şaşkınlığa uğradık ama Arda'yı e, evet belki çok uzun yıllar seyredemedik Türkiye'de ama izlediğimiz süre boyunca performansına ve yeteneğine baktığımızda da açıkçası hak ettiğini söylememiz mümkün. Bence buna e, herkes de katılıyordur diye düşünüyorum. Evet. evet. Yani... Gidişi, gidişi de şey olmuş değil mi? Yani giderken de sanki bir gözaltına alınıyormuş gibi bir manzarası vardı <gülüyor> öyle. Hatta Sezgin Tanrı da öyle bir sanki gözaltına alınıyormuş gibi bir durum diye. Sosyal medyada da bu durum Hı -hı. Buna dikkat çekilmiş. T24'te vardı haberi. Yani Hı -hı. Cumhuriyet Halk Partisi Tanrı Kulu Fenerbahçe'de Real Madrid'le sözleşme imzalamak için İspanya'ya giden futbolcusu Arda Güler'in havalimanı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu diyor. Gerçekten de bu başlıkla bakıldığı zaman sanki polis kontrolü böyle aman filan bir gözaltı durumuna benzemiyor değildi de doğrusu. Ya şimdi ya basının <gülüyor> zaten çok yoğun bir ilgisi vardı. Hem Arda'nın İstanbul'dan ayrılışı hem de İspanya'ya gidişi ve basın topla orada yapılacak imza törenine çok fazla Medya çalışanı katılacak. Bizim çalıştığımız kurumdan da yine aynı şekilde gidenler oldu bu sabah itibariyle. Orada bugün saat İspanya'nın saatiyle saat 12'de yanlış hatırlamıyorsam Arda'nın imza töreni gerçekleştirilecek. Çok yoğun bir ilgi var. Eminim Avrupa basını da aynı şekilde takip edecektir ama Türkiye'nin çok yoğun bir ilgisi vardı. Hep taraftarların da aynı şekilde Arda'yı bir uğurlama aşkı olduğu için çok normal o gözaltına alınır gibi ülkeden ayrılıyor olması. Çünkü ya herkes muhtemelen sosyal medyada görmüşsünüzdür. Arda'yla fotoğraf paylaşmayan kalmadı. Veda mesajları da yayınlandı. Şimdi Arda'nın ayrılışı Fenerbahçe camiasında bir nevi ikiye böldü. Bir tarafta Arda'nın bir sene daha kalması gerektiğini savunanlar var. Arda'yı Arda ayrıldığı için suçlayanlar da çok iyi açıkçası anlamış değilim. Anlamayacağım da diğer tarafta da hani Arda'yla yollarımızı iyi ayıralım. İşte o bizim yeteneğimizdir. Türk futbolunun bir yeteneğidir. E, yol açık olsun diyen, olaya daha da pozitif yaklaşan büyük de bir kesim vardı. O yüzden Arda'nın ayrılışı e, Türk futbol kamuoyunu da ikiye bölerek aslında e, imza attığını gö göreceğiz biz bugün Arda Güler'in. Bilmiyorum sizin bu konuda düşünceleriniz nedir ama ben açıkçası çok doğru bulmuyorum. Hem çok genç bir çocuk, 18 yaşında yeni girdi. E, bizim hani bu kadar erken yaşta dünyanın en büyük spor kulübüne, dünyanın en büyük futbol kulübüne oyuncu gönderiyor olmamızla övünmemiz gerekirken biz bu çocuğu e, yerinde birine sokmaya çalışanlarla bir düşünce mücadelesi vermeye çalıştık. <gülüyor> evet, öyle Hala devam ediyoruz buna yani. Fakat ben bir de şeyi sormak istiyorum ya, Rezan. Yani 2022 Mart'ında Fenerbahçe ile transfer sözleşmesi yaparken törende söylediği sözler dikkatimi çekti. Şöyle bir şey kullanıyor Arda Güler. Muhammed abim dediği gibi sözleşme bizim için biraz prosedür. Biz zaten Fenerbahçeliyiz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Oynadık. Oynamaya da devam edeceğiz. İnşallah bu kulübe çok katkımız olacak. İyi ki Fenerbahçe, Alex benim çocukluk idolüm. İnşallah onun gibi iyi bir oyuncu olabilirim. İnşallah onun kadar buraya hizmet edebilirim hı hı. De, de, de, demesinden... 15 ay sonra tamamen bunları yok sayarak yani çok uzun vadeli kalacağını yani biraz burada e, şey eleştirmek değil ama paranın çok büyük önem taşıdığı gibi bir duyguya kapılmadım değil doğrusu yani bu kadar büyük uzun süreli kalacağını açıklayıp herkesin kamuoyu yönünde yapıp ondan sonra da ilk büyük teklifi hemen değerlendirip gitmesi. Yani burada bir ilke meselesi var mı yok mu ona karar veremedim. Bir sorayım dedim. Ya açıkçası ben e, bu görüşe çok ta, e, katılmıyorum. Katılmamın da belli başka sebepleri var. Bunlardan bir tanesi Arda o imzayı attıktan sonra ne kadar süre alabildi. Yani biz her Fenerbahçe maçında hem maç öncesinde kadrola açıklanma önce gün boyunca acaba Arda oynayacak mı? Hem de Maç işte kadrolar belli oluyor Arda niye oynamadı Arda niye bu kadar az süre aldı işte Arda'nın sözleşmesinde 1500 dakika maddesi var şimdi ne olacak ya işte çat kapı bir Avrupa kulübü gelir ve serbest kalma maddesini öderse ne olacak diye biz her gün hmm. bunu konuştuk yani Arda'nın bunlardan etkilenmeme ihtimali yoktu yani ben de bir futbolcu olsam hele ki e, yeteneğimin bu kadar takdir edildiğini görsem ve gerçekten de sahaya çıktığımda bunun hakkını veriyor olsam benim de aklıma şu gelir yani ben neden oynayamıyorum? Ve oynadığımda bu, bu takıma bu kadar katkı veriyorum bir sonraki maçta herhalde ben 11 oynarım deyip her maç hayal kırıklığına uğrayan bir çocuktan bahsediyoruz. Bütün taraftarlar bu tartışmalara katılırken Arda'nın da e, mutlak suretle e, aklı çelinmiştir ki çevresinde de yani ya Arda sen çok iyisin ama niye oynayamıyorsun biz de anlayamıyoruz diye ona da çok fazla telkinde bulunan vardır ki çok normal. Bunu bir kenara koyalım. Ondan evet. sonrasında yeni sezon başlayacak e, bir teknik direktör değişikliğine gidildi. Zaten Jesus'un gideceği şampiyonluğun kaçta günden itibaren belliydi. Sürekli Jesus'un Brezilya'ya gideceği konuşuluyordu. Brezilya milli takımıyla gündeme geliyordu. Yani formasını giydiği takımda sürekli bir belirsizlik hakim. Bu çocuk da mecburen geleceğini düşünmek zorunda. Yani ee, evet Alexis Souza gibi bir efsane olmak istemiş olabilir ama Arda'ya ne vaat edildi ki Arda ee, takımda kalmayı elinin tersi etti. Yani Arda ya, hani şey derler ya, işte meşhur kitaptır işte sana gül bahçeleri vaat etmedim diye. Yani Arda'ya da kimse Aynen. sen buranın efsanesi olacaksın, işte bizim senin için hazırladığımız proje budur dediğini ben düşünmüyorum. Çünkü işte Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi başladı. Yani Fenerbahçe Jose Mourinho gelmedi ki Arda kalmayı reddetsin. Veyahut şöyle de bir bakış açısıyla devam edebiliriz. Şimdi futbol kamuoyunda, dünya futbol kamuoyunda şu anda çok tartışılan bir durum var. Futbolcularım ve teknik direktörlerin Suudi Arabistan liglerinden gelen teklifleri kabul edip patır patır oraya gitmesi. Evet, Genç futbolcularım de, bile oraya gitmeye başladığını evet, gördük. Yani, vardı evet, açıkçası. Yani bir Suudi kulübü gelip Arda'ya işte biz sana yıllık şu kadar milyon euro vereceğiz sen bize gel demedi ki. Arda hemen o teklifi kabul etsin. Arda e, çok fazla teklif vardı. Arda bu teklifleri illa ki bir süzgeçten geçirmiştir. Gerek ailesiyle, gerek temsilcileriyle, gerek etrafındaki danışmanlarla onu yönlendiren işte koçlarla birlikte, yani Ajax'tan da vardı, işte Borussia Dortmund'dan da vardı. Ama bir futbolcunun ayağına her gün Real Madrid'den ve Barcelona'dan teklif gelmez. Yani bunu da iyi değerlendirmek, iyi ölçmek lazım. Real Madrid'i seçti çünkü parayı seçti diye bir yorum yapmak bana. E, çok mantıklı gelmiyor o yüzden. Yani evet, Madrid'in teklifini kabul etti çünkü Real Madrid zaten genç futbolcularla ilgili bugüne kadar yaptığı yatırımlar ortada, bugüne kadar sergilediği tutum ve davranış ortada. Vinicius Junior'ın kariyerine bakarak bile bunu söyleyebiliriz. O yüzden Arda'nın Real Martin teklifini kabul etmesi bence zaten e, çok doğaldı. Bunu bugün Arda yaptı, yarın Kerem Aktürkoğlu yapar, serdık Adıoğlu yapar. Bu Real Madrid olmaz, Atletico Madrid olur. İşte İtalya'dan. Napoli olur. Daha yeni şampiyon oldu işte. Fransa'dan Monaco olur. Yani e, bilmiyorum derdimi anlatabildim mi bu konuyla ilgili. Evet, evet, bir de şöyle pek, bir şey evet, belirtmek evet, lazım. Pek, Çok pardon. Yok rica ederim Bu transfer süre, yani Arda'nın e, ligdeki e, başarılarına bakarsak 51 maçlık bir Fenerbahçe kariyeri var. 9 gol 12 asiste ulaştı ve milli takımda da e, 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde e, galler'le oynadığım maçta çok takdir topladı Arda. Yani böyle bir profilde e, bir yıl önceki görüşler, yani bir de Arda 18 yaşında, o zaman 17 yaşındaydı. E, daha çok genç bir isim. Bu kararlar hemen değişebilir ve paranın önemli bir faktör olmasını çok garip bulmuyorum ben de. Real Madrid gibi bir kulübün e, gelip teklif sunması, kaldı ki transfer sürecinin ne kadar e, masada uğraşılan bir oyuncu olduğunu izledik yani bu süreçte. Ee, ve bu tercihin hani diğer etkenler üzerinden çok fazla düşünülmesini ben de çok mantıklı bulmuyorum. Para tabii ki de etkili olabilir ama Real Madrid gibi bir e, takımda e, kulüpte Arda'nın e, e, kazanabileceği tecrübeyi düşünmek bence çok daha e, oyuncunun Oyununu da yansıyacak bir şey. Türkiye'deki diğer oyunculara kulüp anlayışına transfer anlayışına da yansıy yansıyacak bir vizyonu getirir bence bu tarz evet. düşünceler. Epey de e, süre verilmemesi konusunu da tabii ben evet. yakından izlemiyordum ama onu, Hı -hı. Da, onu da öğrenince özellikle çok önemli bir engel teşkil edeceğini teşkilatı oyunlara son dakikalarda sokulduğunu falan da sonradan öğrendim ben de. Yani, Kaldı ki Arda yani Modric ve Kuruz gibi isimlerle bir yıl geçirecek. Bir yıl sonra bu isimler Real Madrid'den ayrılacak. Yani bu, bu konuyu da konuşmak istiyorum Reza, sen de lütfen e, katıl. Bir yıl sonra Arda bu isimlerin e, alternatifi durumunda böyle bir değişim anına, değişim sürecinde olacak. Bence hep bu e, kanallarda düşünmek e, çok daha iyi ve <gülüyor> pozitif diyebilirim. Ya Kesinlikle öyle. Ya bu oyuncularla her gün antrenmana çıkması bile onun için çok büyük bir nimet olacak. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Çünkü yani futbolcu olduğunuzda işte maç günü hazırlanalım hadi maça çıkalım diye bir durum söz konusu değil. Bu işin maddi manevi psikolojik ve fiziksel birçok faktörü var. Yani Arda'nın bu oyuncularla birlikte bir hazırlık kampı geçirmesi. Belki Arda'yı biz önümüzdeki sezonda Real Madrid'in sık sık süre verdiği bir oyuncu olarak görmeyeceğiz. Çünkü bu çok zor yani hiçbir oyuncu için kolay değil. Yıldız isimler bile gelir gelmez takımda ilk 11'de kolay kolay şans bulamıyorlar. Hele ki Real Madrid Barcelona gibi takımlarda. Illaki Arda'nın da kendisini göstermesi gerekecek. Kadroda ilk 11'de kemikleşmiş bir 11'de kendisine yer açılmasını bekleyecek. Arda bunları zaten bilerek gidiyor. Ki muhtemelen Real de Arda'yı ee, bir senelinde bir kiralama düşüncesine e, yönelebilir. Bununla ilgili çok fazla haber gördüm. Yani İspanya'daki meslektaşlarımdan da öğrendiğim kadarıyla bir Bayer kuzen durumu söz konusu şu anda. Hatta e, hatırlarsınız Fenerbahçe'de bir sene kiralık kalacak denmişti. Barcelona transferi gündeme geldiğinde işte Deko İstanbul'a gelecek. E, Arda'yla ön bir anlaşma yapılacak. Arda bir sene Fenerbahçe'de kiralık oynayacak denmişti. Ama Arda'nın bunu da reddetmesi tabii ki de birazcık tartışma konusu oldu ki ben buna da yine de e, tartışma gözüyle eleştirel gözle bakmıyorum. Ben haklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada gelişemeyeceğini, daha fazla ilerleyemeyeceğini, sadece, hı hı. sadece tartışmalardan bile çok negatif şekilde etkileneceğini biliyordu Arda. Yeterince etkilendi. Bence doğru kararı verdi. bayer lever de e, forma bulmakla, Bundesliga'da forma bulmakla burada forma bulmak arasında zaten dağlar kadar fark olacaktır. Onu bir kenara koyuyorum. Dediğim gibi bu yıldız isimlerle kamp geçirecek olması, onlardan öğreneceği şeyler, daha maça çıkmadan bile onlarla e, mental olarak geçireceği o eğitim dönemi Arda'yı çok fazla geliştirecek. İşte Vinicius Junior'un attığı tweet'i de görmüşsünüzdür bu da çok mükemmel bir olaydır. E, çünkü bu işin biraz da PR, dön PR e, tarafı çok çok önem arz ediyor artık e, günümüz futbolunda modern futbolda. İşte Real Madrid Türkçe tweet atıyor olması. Kozkoz <gülüyor> Real Madrid'in bir Arda bileşi Türkçe tweet atıyor olması. Evet. Çok sansasyonel bir durum. Ya, bu Güzelce. Yetimci, işte Vinicius, aynen Vinicius Junior e, onunla ilgili tweet atıyor. E, o yüzden Bunlar daha sahaya çıkana kadar, forma giyene kadar bile Arda'yı bir yerlere zaten getirecektir. Ama dediğim gibi işte Arda'nın birazcık sabretmesi gerekecek. Orada Real Madrid onu yönlendireceği, işte kiralayacağı kulüp çok fazla önem taşıyor olacak. Bir tane sonrasında Arda Real Madrid işte nereye kiralandı artık ee, Farazi konuşuyoruz. Geldikten sonra Arda ne kadar kendini gösterebiliyor? Biz onun üzerinden değerlendiriyor olacağız. Bir daha önce sen parayla ilgili güzel bir mevzuya değindin. Oradan da şu örneği vermek istiyorum. Yani Lionel Messi'nin, Cristiano Ronaldo'nun çok mu paraya ihtiyacı var? Yani bu oyuncular zaten dünyanın hala en iyi futbolcuları. Hala onların yerlerine gelebilecek çok net, net isimler söylemiyoruz. Yani Lionel Messi gidecek yerine Mbappe oturacak. Veya işte Ronaldo gidecek yerine Halan tuturacak. Hala diyemiyoruz. Çünkü onların yeteneğine erişebilecek sporcuları biz henüz görebildiğimizi düşünmüyorum. Yani bu oyuncular transferleriyle ilgili karar verirken sizce yani ee, şey mi diyorsunuz? İşte mesela Lionel Messi'nin Barcelona'ya gitme ihtimali vardı. Yani bu oyuncu da artık belli bir yaşa gelmiş bir ailesi var. O ailesinin refah durumunu, işte yaşayacağı sosyal ortamı düşünerek işte MLS'e gitme kararı aldı. ABD'ye gitme kararı aldı. Bu oyuncular bile bunları gözetiyorken Arda'nın ee, diyelim ki bu yüzden karar verdi. Belki para için gitti. Yani şu dönemde para için bir transfer yapıyor olması futbolcunun çok abes gelmiyor ki eğer para için Real Madrid tercih, tercih edebiliyorsa bu oyuncu böyle bir lüksü varsa helal olsun derim. Para için Suudi Arabistan'a, para için MLS'e gitmedi bu çocuk veya para için Hollanda ikinci ligine gitmedi. Para için Real Madrid'e gidiyorsa yani helal olsun demek ki o kadar çok seçeneği var ki ben Real Madrid'e gideyim zaten paramı kazanacağım demişti. Çok normal. Evet. Bunu Topla. uzun daha epey konuşmaya devam edeceğimiz anlaşılıyor. Bu daha işin başlangıcı ama çok büyük. Türkiye'nin herhalde en büyük transferlerinden biri. Belki de birincisi denebilir bu haliyle bile. Hı hı, kesinlikle. Basına, basına, basına açıklama yapmaması da çok <gülüyor> yerinde bir karar olmuş giderken. <gülüyor> bence de. Bence de. Bence orada da çok yerinde. Ya Beş dakikamız kalmışken ben bir Beş dakikamızda şeyi ayırabilir miyiz diye rica edeceğim. Evet ayırabiliriz ama şu, şu Reza'nın dediklerinden şuraya da gelmek gerekiyor. Aha. Arda Güler neden gitme kararı aldı ve e, Türkiye'deki genç futbolcular yurt dışına bir an önce gitme eğilimleri neden oluştu? Bunlar hakkında da düşünmek gerekiyor. İşte e, bundan e, önce de Beşiktaş'tan e, Emirhan İlkan Torino'ya gitmişti. Aslında düşünmemiz gereken bizi düşündürecek şeyler... Bunlar olmalı. Biz e, genç oyuncuları, e, Türkiye genç oyuncuları liginde e, neden tutamıyor? Evet tecrübe kazanmak için de gidiyorlar tabii. Bizim e, şey Türkiye'de lig ne kadar e, şu anda çok iyi durumda olmasa da iyi durumda olsa da insanlar tecrübe kazanmak için başka başka liglerde oynamak isteyebilirler. Bence bu sorular daha fazla düşünülmeli ve tartışmalar biraz daha bu yönde olmalı ki buralardan Türkiye'ye dair bir sonuç çıksın, Türkiye'nin ligine dair sonuçlar evet. çıksın diye düşünüyoruz. Bir sistem meselesi Çok Haklısın tabi, evet. İşlemeyen evet. evet. e, bir sistem oldu. Aşikar, yani evet. sadece Fenerbahçe camiasını ikiye bölmesi bile, ortasından karpuz gibi ayırması bile çok hı hı. düşündürücü bir usus. Evet, bir de şimdi şu Wimbledon'la başlayan özellikleri çok. Ciddi just stop oil iklim aktivistlerinin 66, 68 yaşında bir büyük annenin mesela hağının ortasına gelip kortun <gülüyor> e, ve şey parçaları Konfette. konfeti evet. konfeti dediğim bir de 100. yıl e, yapboz oyunu varmış. Evet, onu o, onun parçalarını da dağıtıyorlar görüntüler son derece ilginç yaratıcı bir gelişme ve ben sadece basit bir büyük anneyim bu hükümetin ee, bize yeni gaz ve petrol e, ruhsatlarını bir servis yani şey kelimesini de kullanmış e, tenis servis attı diye bize buna buna karşıyayıp normal şartlarda böylesine bir boyun bozanlık katiyen kabul edilemezdi ama normal şartlarda değiliz demişler ve yani hı hı. çok yakın gıda krizleri evet. büyük kitlesel yer değiştirmeler savaş, yeni pandemiler ekonomik enflasyon ve artarak bütün dünyada da büyüyen otoriter hükümetler bu sivil iddiatsizlik eylemlerini de ezmek üzere kurulandı. Bütün bunlara değinen basit bir eee okul şey öğretmen lise öğretmeninin söyledikleri bunlar ve hı hı. hemen arkasından bir daha bir şey daha gene emekli müzisyenlerin falan müdahalesi var. Just topa t-shirt'leri giyerek. Hı hı. Yani son derece ilginç bir şey. Sadece de yani 10 dakikalık falan ama dikkatleri çekmekte çok önemli görünen bir evet. şey. Tabii Ciyan ki de, de. tabii ki de Sahanın içine dalıyorsunuz yani ve konfetilerle e, bu iklim aktivistlerinin spor e, arenasını uzun zamandır e, eylemlerini gerçekleştirmek için çok, son derece dikkat çekici gerçekten. Çünkü neredeyse e, her spor müsabakasında bir eylem görüyoruz artık. E, bunun çok gönlü tartışmaları var. E, bunu spor aktivizmi. Başlığı altında da geçmiş inceleye, ince, inceleyeceğiz önümüzdeki bölümlerde. Ama evet, ben oldum. bir de şeyi de söylemek istiyorum. Yani izinle, hı hı. E, bu Katie Bolter şoke oldum demiş. Yani İngiltere'nin en büyük tenistisi, kadın tenistisi evet. anladığım kadarıyla şampiyon. Evet. Zamanı mıydı, yeri miydi e, bu eylemi plan diye e, söylemiş. Ama hı hı. ben... Burada büyük bir aymazlık içinde olduğunu düşünüyorum çünkü dünya 120 bin yıldan beri görülmüş en sıcak dünya rekorlarının peş peşe bir, birer gün, bir gün arayla kırıldığı bir dönemde zamanı ve yeri ...olmaması düşünülemez yani... ...bunlara dikkat çekilmesi... Hı hı. Hı hı. ...zaten... ...diğer protestocu... ...müzisyen de... ...66 yaşındaki Simon Milner Edwards adlı... ...müzisyen de ben... ...burada sadece torunlarım... ...kendi torunlarım için değil... ...başka herkesin torunu için de buradayım... ...yaraları hı hı. gelecek... ...yaraları... ...sarmak için gelecek nesillere... ...bırakamayız bütün işi diye öylemesinin evet. de çok önemli olduğunu ve dikkatini de çekti. Gerçi seyircilerin bir kısmının rahatları bozulduğu için yorulmuşlarken <gülüyor> ama o o, o kabul etmek lazım. Çok <gülüyor> çarpıcı bunun muhakkak etraflıca konuşmalıyız. Mesela evet, evet. aktivist Sepora Berman da şey yazmış. Bizim benim ülkem cevheri yanıyor zaten ve bizim işleri bozacak eylemlere ihtiyacımız var. Evet, popüler değil biliyorum ama şey de, sıcak dalgaları altında, duman altında boğularak ölmek de e, hiç popüler bir iş şey değil. Ve bu insanları tarih ha, kahramanlar olarak görecek diye de bir Twitter'dan not almış. Evet, ya işte burada hep e, bakış açıları e, farklı farklı... E şekillenebiliyor. sporcus farklı bakıyor, taraftar farklı bakıyor, izleyen farklı bakıyor ve aktivist farklı bakıyor. Ve bu çeşitliliğin olması gayet normal. Çünkü sporcu da e, ben senede bir kez bu sahaya çıkıyorum ve Wimbledon'da oynuyorum. Şimdi benim oyunumda tam olarak yani o anlık refleksle verebileceği bir tepki olabiliyor. iklim krizine karşı e, bir bilinç oluyor mu burada? Bence oluyor. Aktivistler bunu dünyada e, ses getiriyor Mesela Türkiye'de şu an bu konuyu konuşuyoruz. E, Wimbledon'da olan bir e, iklim kriziyle ilgili olan bir eylemle ilgili. E, aktivistlerin motivasyonunu da gerçekten çok iyi anlayabiliyorum. E, açıklamalarına da zaten yansıyor ve bunların bütün sonuçlarını göze almış insanlar bunlar. E, Sunukır'da da geçtiğimiz aylarda e, çok bundan çok daha ortalığı e, düzenlenmesi için bir güne ihtiyaçları oldu oradaki insanların da orada toz turuncu bir toz e, masaya yaydılar ve bunların gerçekten bir karşılığı eylem olarak evet var ama iklim açısından e, biraz da bilimsel tarafından bakarsak e, sporcuları ve spor organizasyonlarıyla ilgili e, tepkinin tam olarak yansıtılması gereken yer neresi diye de bir e, soru ortaya çıkıyor bence. Buna nefsini tartışacağımız bir programda bence çok daha açıklayıcı şekilde e, konuşuruz. E, ben de bir kısa redana. ekleme <gülüyor> yapayım. Çünkü bu Wimbledon'dan hemen birkaç gün önce İspanya'da bence çok önemli bir eylem yaptı. İklim aktivistleri golf sahalarına girip deliklere <gülüyor> ağaç <gülüyor> diktiler. Mesela bu da çok önemliydi. Çünkü evet. golf, sahaları, döktüler, evet. <gülüyor> e, golf sahaları korkunç su tüketimi. Yapan ve İspanya'da evet. kuraklık var. 500 kadar golf sahası varmış İspanya'da yani binlerce ton günde su harcanıyormuş bu alanları <gülüyor> çimlendirmek için ve golf tabi özellikle aristokratik de bir oyun. Toplumun yüzde evet. birinin falan oynadı yani futbol gibi falan da değil. Dolayısıyla zenginler <gülüyor> eğlencesi için yani evlerdeki musluklardan su kesintisi yapılırken golf sahaları niye sulanır diye haklı bir eğlence. Evet. Yani evet. Öyle çok çok bir... fazla şeyi var bunun. Çok fazla başlığı var gerçekten. Ee, bunu evet. Hakikaten bir başlık açalım ve bunu enine boyuna konuşma fırsatını önümüzdeki programlarda yapalım. Evet. Evet, Reza sana çok teşekkür ediyorum. Ee, bizi bir araya getiren Burak Avata'ya da çok teşekkür ediyorum buradan. Ee, çok güzel program oldu. Emeğine sağlık, ağzına sağlık. Evet, ben çok de teşekkür çok ederiz. teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun. Evet. Gürdü ve Rezvan çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere diyelim. İyi Görüşmek arkadaşlar. üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz.